Vehbin münebbihten rivayet edilmiştir. Diyor ki, İsrailoğullarının abidlerinden biri vardı ki, nehrin kenarındaki ibadethanesinde ibadet ederdi. Yakınında bir elbise tamir ve temizleyicisi vardı. Belinde para kemeri bulunan bir atlı gelip, kemerini ve elbisesini çıkarır. Nehirde elbisesini yıkar, elbisesini giyer... ...fakat para kemerini orada unutup gider. O gittikten sonra bir avcı gelip sertme ile balık avlamaya başlar. Para kemerini gören balıkçı onu alır, çekip gider. Sonra atlı gelir, para kemerini orada bulamaz... Elbise temizleyicisine para kemerimi burada unuttum der. Adam ben onu görmedim diye cevap verir. Bu cevaba kızan atlı kılıcını çekip elbise temizleyiciyi öldürür. Abid bu hali görünce az kalsın fitneye kapılacaktı. Kendisini toparlayan abid Cenab-ı Hakk'a şöyle niyazda bulunur. Ey yüce Allah'ım, para kemerini balıkçı alır, elbise temizleyiciyi öldürür. Gece olup uyudu vakit Allahu Teala Abid'e rüyasında şöyle buyurur. Ey Abid ve salih kulum, ''Fitneye kapılma, Rabbinin ilmine müdahale etme.'' Şunu iyi bil ki o atlı balıkçının babasını öldürüp malını almıştı. Para kemeri onun babasının malındandır. Elbise temizleyicisine gelince onun sevap sayfaları dopdolu idi. Ancak o sayfelerde günah vardı. Aklının amel defteri günahlarla dolu idi. Sevap hanesinde tek bir sevaptan başka bir şey yoktu. O elbise temizleyicisini öldürdüğü vakit onun amel defterindeki bir tek günah silindi. Atlının amel defterindeki sevap da silindi. Senin Rabbin dilediğini yapar. İstediği şekilde hükmeder.